Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nahcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmid Amma ba'd Allah subhanahu wa taala nasip ederse Nariş suresinden kaldığımız ayetin tefsirinden devam edeceğiz. Allah subhanahu wa taala en son işlediğimiz derslerde Son derste e, ayetlerde kıyamet günü getirilen bir mücrimden bahsediyordu. Müfessirlerin ekserisi bu kişi için müşrik demişlerdi. Ve o kişi cehennem azabından kurtulmak için dünyada en değerli şeyleri olan çoluğu, çocuğu, ailesi, yeryüzünde kim varsa hepsini Allah'a fidye olarak sunmuştu. Subhanahu ve Teala. Zaten önceki ayetinde de demişti, o gün e, hiçbir dost hiçbir dostu sormaz. Bunu da izah etmiştik ki dünyevi bütün dostluklar, arkadaşlıklar ne üzerine kurulmuştur? Çıkar ilişkisi üzerine kurulmuştur. <gülüyor> Tabii muttakiler, Allah'tan korkup sakınanlar bunlar çıkarları için değil sadece Allah subhanehu ve teala rızasını gözetmek için Allah azze ve celle rızasına ulaşmak için dost olan kardeş olan insanlardan. Şimdi kaldığımız ayetten devam edeceğiz. Demişti ki وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِهِ Yeryüzünde kim varsa Ya Rabbi hepsini al cehenneme koy. Ya Rabbi beni kurtar. Allah Azze ve Celle kella hayır diyor. Burada kella demesinin sebebi az önce fidye sundu ya insanoğlu. Allah Azze ve Celle kendisini kurtarsın diye. Allah insanoğlunu reddediyor. Kella hayır. Asla ve asla. Arapça bu kella ifadesi normalde la hayır demek de Hani kelle deyince yok asla ve asla olmaz yani. Kabul etmiyorum demek. <gülüyor> kelle inneha laza. inne laza, lava cehennemin bir adıdır. Ayetlerde geldiğine göre müfessirlerin bir kısmı bunu söylemişler. Demişler ki lava cehennemin bir adıdır. Başkaları da farklı izahlarda bulunmuşlar. Demişler ki ateştir. E, aynı manada o neden nedir ki? Ayetin devamına bakmamız gerekiyor. Şimdi ayetin devamı bu kısımdan bir birliktelik arz ediyor. O da şu. Nezze'atel lişşeva. O da öyle bir şey ki. Nezze'atel lişşeva. Alimler diyorlar ki insanın yüzündeki, ellerindeki ve ayaklarındaki derilerin soyulmasıdır. Nezze'a <Nesli> <Nesli> <Nesli> bir şeyin çıkarılması demek. Araplar. Bir şeyin çıkarılması demek. Ateş öyle bir yiyor ki elleri, ayakları, yüzleri, kemiklerden etleri ayırıyor. Öyle bir ateş yani. وَالْاِيَادُوا بِاللّٰهِ نَسْأَلُ اللّٰهَ الْاَفِيَةِ Ve devamındaki ayette man adbara اَدْبَرَ وَتَوَلّٰهِ O öyle bir ateş ki, öyle bir laza ki ne yapıyor? تَدْعُوا, <gülüyor> çağırıyor. Müfessirler birçok ilim ehli tefsir kitaplarında cehennemin şöyle dediğini nakletmişler. اِنَّ النَّارَ تُنَادِ Şüphesiz cehennem arkadaşlarına seslenir. Teale ya fulan, Ey falan gel buraya derim. Cehennem ona seslenir, çağırır. Teale fa ente sahibi Gel buraya sen benim arkadaşımsın der diyor. اَنَلَكَ وَاَنْتِ لِي Ben senin içinim sen de benim içimsin. Çünkü cehennem Allah'ın gazabını ifade etmek için yaratıldı. Allah'ın gazabıdır cehennem. Allah gazap ettiği insanları oraya, orayla cezalandıracak. Ve kafirler de sonuç itibariyle Allah isyan ettikleri için cehenneme giriyorlar ama cehennem Allah itaat eden bir mahluk. Hatırlayın Mülk Suresini, Mülk Suresinin tefsirini yaparken dedik ki cehennem kükrüyor. Ses çıkartıyordu. Benim Rabbime isyan edenler kimdir ben onu ateşimle yakayım diyordu. Benim Rabbime isyan eden fısk işleyen. Benim Rabbime asilik yapanlar kimdir? 70 bin melek 70 bin yularda tutuyorlar. Her bir yularda 70 bin melek var. Cehennemi böyle getiriyorlar mahşer meydanına. Melekler. Öyle bir cehennem tasavvur edin. Allah'tan afiyet diliyoruz o günde. Bunlar hikaye değil. Tasavvur eden, akleden bir kavim için büyük ibretlerdir bunlar. Ted'u, çağırır arkadaşlarını. Gene Şöyle bir soru sorulabilir burada. Cehennem konuşur mu? Yani cehennem denen mahluk Allah'ın mahlukatından bir mahluk. Allah'ın yarattığı bir mahluk konuşur mu? Konuşur. Allah Azze ve Celle başka bir ayette, Kaf suresi 30. ayette diyor ki, يَوْمَ نَكُولُ لِجَهَنَّمَا هَلِمْ تَلَعْتِي وَتَكُولُ هَلْمِنْ مِنْ mazid. <مَّزِيد> o gün cehenneme sorarız doldun mu? O da daha var mı ya Rabbi der yok mu arttıracağı o gün cehennemin der ki ifadesiyle Allah'ın cehennemin konuştuğunu Allah subhanehu teala <gülüyor> bize haber veriyor cehennem konuşur der ki ya Rabbi daha yok mu arttır öyle ki diyor Nebi Bukhane müslim ittifak ettiği hadiste Rab, e, e, e, Rab Subhanahu ve teala ayağını cehenneme koyar ve cehennem der ki kat kat yeter ya Rabbi yeter Tamam doldum yani daha gerek yok insana ve cinne. E, o kadar doluyor. Gene sünenlerde rivayet edildiğine göre cennet dolmadığı için Allah subhanahu wa ta'ala cennete yeni bir ehil yaratıyor. Cennette yaşayacak. Cenneti insanlar ve cinler dolduramıyorlar. Cehennem bu kadar doluyor. Cennet dolmuyor bile. Her insan yaratıldığı zaman... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ona hem cennette bir makam yaratılır hem de cehennemde bir makam. Her insan doğduğu yaratıldığı zaman cinni yaratıldığı zaman bir ona Allah cennette makam yaratır bir de cehennemde makam yaratır. İnsan cennetlik makamı akadersi ona gidecek cehennemlik makamı kalacak oraya başka kafirler de olacaklar. Cennetlik olmayan kafir biri de cehenneme girdiği zaman onun için yaratılan cennette yer var ya ...başkalarına miras kalacak... ...cennete giren başka insanlara miras kalacak... ...o yüzden... ...alimler bu nasları cem ederken... ...demişler ki... ...insan... E, ...akledemiyor akl tabii ki... ...yani koca bir cennet her verilen kişiye... ...en az giren kişiye... ...dünyanın on misli veriliyor... ...en az giren kişiye... ...dünyanın on misli... ...Allah subhanahu Teala ta ta'ala... ...cennetten mekan veriyor... İnsan ömrü boyunca çalışıyor, 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar para biriktirecek, bir tane ev alacak, dişini tırnağına takıyor, 90 metrekare, 100 metrekare, olsun 200 metrekare, ya olsun dubleks arkadaş, 10 tane dünyanın yanında nedir ki bir tane dubleks'e? He? İnsanların ahireti sattığı şeye bakın, ahireti koca ahireti sattıkları şeye bakın yani. Akıl sahibi insanlar ahiretteki bu güzelliğin yanında dünyadaki bu pis şey için aldanmazlar. Neden insanlar bugün Allah'ın dinden irade ediyorlar? Çünkü İslam'a girdikleri zaman kaybedecekleri çok şeyleri var. Çünkü onlar için varsa yoksa dünyaları. İnsan dünyayı gözünde küçültürse onu Allah yolunda hibe etmek zor gelmez insana. Ama siz gözünüzde dünyayı büyütür iseniz Allah yolunda o dünyayı kolayca infak edemezsiniz. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis diyor ki Kul Allah'ın yazdığı rızıktan bir fazlasını kazanamaz. Allah'ın yazdığı rızıktan subhanahu teala'nın bir fazlasını kazanamaz. Allah subhanahu teala ne yazdıysa o. Öyle bir azgın insan vardır ki Allah onun iki kaşığın arasına dünyayı koymuştur diyor. O dünyadan başka bir şey görmez ama Allah'ın yazdığından da bir fazlasını kazanamaz. Selefi salihine Allah rahmet etsin. Bir tanesi diyor ki eğer rızkım yazıldıysa, Hakkı söylemekten benim meneden alıkoyan şey nedir diyor. He? Hakkı söylemek bizi öldürecek mi? E biz hakkı öleceksek illa bir şeylere haykırmamıza gerek yok. Aa bak konuştuk geldi Amerikalılar, Yahudiler şunlar bunlar öldürdüler. E bırak Amerikaları Yahudileri onlar uzak kafirler. Burnumuzun dibindekiler var adları Tayyip, Habis, Ab Abdüttagut elli tane isim koymuşlar kendilerine. E bunlar öldürmüş yani. E bugün hapsediyorlar. Rabbim Allah'tır dedik diye Rabbimiz Allah'tır dedik diye bize hapsetiyorlar. yarın her birimizi kafasına sıkıp bir çöplüğe atsalar ne olacak e ne yapalım arkadaş Allah bu kadar ömür biçmiş zaten bir kere öleceğiz o da Allah için olsun Allah Subhanahu ve teala Azza ve celle'ye hayatı iyi oluruz ve kıyamet günü Rabbimizin huzuruna çıktığımızda ne yaptın ey kulum dediğinde ya Rabbi görüyorsun işte beni Rabbim Allah'tır dedim diye öldürdü kavmi ben senin huzuruna böyle geldim Hadis var. Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki Şehit Allah subhanahu ve teala'nın huzuruna kolu kesilmiş, bacağı kesilmiş vücudunda yaralarla gelir. Allah der ki ne yaptın dünyada? Ya Rabbi gördüğün neyse o işte. Kolumu verdin, bacağımı verdin. Sen bedenini veriyorsun. Senin kafana sıkıp öldürüyorlar Rabbim Allah'tır dedim diye. Seni canından ediyorlar. Senin verdiğin bir kol, bir bacak değil. Bütün hepsini feda etmişsin Allah subhanahu ve teala'nın yolunda. O yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bizlerin kalplerinde dünyayı küçültsün ve ahireti büyütsün. İbnül Kayymi Rahimullah diyor ki Allah ona rahmet etsin. Ne zaman ki diyor kalpte şirk azalırsa Allah'ı yüceltmek ve tazim o kadar büyür diyor. Ne zaman kalpte Allah'ı tazim azalırsa o kalpte şirk ve Allah'tan başkalarından korku o kadar da artar diyor. Bugün insanların haline bakın Allah korkusunu bir kenara bırakmışlar Allah'tan başkalarından korkuyorlar. Neden? Kalpler şirkle dolu kalpler Allah'tan başkalarından korkularla dolu. Kadından korkuyor adam. Paradan korkuyor. Çocuktan korkuyor onları kaybetmekten yani. Dünyayı kaybetmekten korkuyor. Ya bir Allah'tan korksaydı Allah korkusu her şeyi yetecekti. 50 tane şeyden korktu gene kurtulamadı. E bir Allah'tan korksaydı Allah onu kurtaracaktı. Meyetkül Allah'ı yajgallı o məhrjən, Famen Allah, Kim Allah'tan korkar ve sakınırsa, Allah bir çıkış yaratır, hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah'ın teminatı budur. Bizim sigortamız bu. SSK'mız yok ama bu var. Allah Azza Ve Celle bize yeter. Adamlar 50 bin dolara, 100 bin dolara sigorta yaptırıyorlar. Hiç hastalanmadan geberip gidiyorlar. 50 bin dolarda sigorta şirketine kalıyor. E adam ömrü boyunca hastalanacak belki 10 bin dolar masraf yapacak. 10 bin dolar için 100 bin dolara ödemeyi göze alıyor. Hadi dünyada malı kaybettiği cehennemde ateşi göze alıyor. Niye? Allah'ın haram kıldığı bir satış bu. Ortada mal yok ki onun bedeli ödenmiş olsun. İslam böyle bir satışı ne kılmış? Haram kılmış. E bunu yapan da nerededir? Cehennemdedir. Hadi dünyayı geçtiğim ahirette ateşi satın aldın sen. İnsanın önce cehennem iyice tasavvur etmesi lazım ki bu gibi meselelerde de Allah'tan korkabilsin. Ama cehennemi ne bileyim Antalya'ya gidiyorlar, oraya buraya gidiyorlar tatil bölgelerine, orada işte güneşleniyorlar falan cehennemi böyle zannediyorlar. Hani biraz terleyeceğiz herhalde zannediyorlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin cehennem tasvirine baktığınız zaman Nezze'atel lişşeva Soymuş eti kemiği hepsini birbirinden ayırmış yani. Pişmiş kelle gibi sırıtır kalırlar diyor. Abdullah İbni Ömer evin içerisinde geceliğin diyor bir baştan diğer başa yürür dururdu diyor. Bu ayeti okur okur dururdu ve ağlardı diyor. Geceliğin ehli ağlamasına uyanırdı Abdullah İbni Ömer'in. O hep bu ayeti okuyordu. Ateş onların yüzlerini yaladığı zaman pişmiş kelle gibi sırıtır kalırlar. Bu ayeti okuyor bir bu tarafa bir bu tarafa. Resulullah diyor ki korkan uyuyamaz diyor. Aleyhisselatü Vessel. O Allah'tan korkmuş uyuyamamış yani yatağından uzak kalmış. Evet dedik ya cehennem çağırıyor. Ted'u men edbere ve tevelle ve cema'a fe'ev'a. Neden böyle? Ayetin devamında Allah Azze Celle diyor ki ve cema'a fe'ev'a. Alimler diyorlar burada cema'den kasıt malı toplayan. Malı biriktiren, malın hakkını yerine getirmeyen insanlardır. Malı biriktirdi, biriktirdi, saydı. Aman üzerine bu, bu, bu ayda bir milyar daha koydum. Üzerine beş milyar daha koydum. He? Vardır yani isteyen istedikten sonra para biriktirebiliyor, çalışıyor. Allah dilerse, verirse o adama rızkı. Adam ne yapabiliyor? Malına mal katabiliyor. Ama Müslüman olunca ne yapıyorsun? Malı kime teslim ediyorsun? Gerçek sahibine teslim ediyorsun. Evet ben ev alabilirim, araba alabilirim ama Allah Azze ve Celle'nin dinine aylık şu kadar benim infakta bulunmam lazım. Şu kadar hayırda bulunmam lazım, bu kadar hayırda bulunmam lazım. Bitti bak mal edinmek yok. Allah da cehenneme girenlerin vasfını sayıyor. Biriktirdi biriktirdi saydılar diyor. E ne oluyor? Torunları yiyor ondan sonra. Oğulları yiyor. Kendi de yiyemiyor cimrilikten pintilikten desen ki malı kazanıyor da yiyorlar öyle adamlar var dilenci zanneder para verirsin adamlar multimilyarder dünyalarını dahi yaşamıyorlar sadece bir hiç için şeytan öyle kandırır insanı hiç hissetmezsiniz fark etmezsiniz bizler de bunun içerisindeyiz güzel kardeşler bizler de fark etmezsek malın içinde gerçekten dünya için koşturduğumuzun ve bu sihrin içerisinde düştüğümüzün farkında olmayız yani İnsanların bugün düşmanlıkları hep malları için Dünyalık bir şeyler, metalar Dostlukları da bunun üzerine kuruluyor, düşmanlıklar da bunun üzerine kuruluyor. Şimdi devamında gelen ayetler inşallah meseleyi daha da iyi açıklayacak. Allah azze ve celle buradan sonra insanın bir tabiatından bahsedecek. Ardında da muttakilerin vasıflarından bahsedecek. Diyor ki ayette innal insane huluka halua. Şüphesiz insan neyden yaratılmıştır? Halua. Alimler diyorlar ki halua bu ayette geçen, bu ifadeden kasıt nedir diyorlar. Yani insan diyorlar acelecidir. İnsan acele ister. Çünkü ayetin devamı bunu da ortaya koyuyor. اِذَا مَسَّهُ ru cezu'a. Ona bir şer dokunduğu zaman mızmızlanmaya başlar. Hepimizin başına gelir yani. Biraz musibet gelsin, biraz zarar dokunsun, işler kötüye gitsin ne yapmaya başlıyoruz? Homurdanmaya başlıyoruz. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعَ Hayır dokunduğu zaman şımarır, men eder, hakkını yerine getirmez. Bu insanın hepimizin tabiatıdır güzel kardeşler. Kimse nefsini tezki etmesin bu konuda. Allah insanın tabiatını ortaya koyuyor. Şer dokundu mu mızmızlanan, iyilik yapıldı mı da şımarıp hayırdan insanları men eden bir topluluğuz. İnsan olarak buyuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Bahreyn'den ganimetler geldiği zaman cuma vakti sahabenin yanına toplandığını görünce diyor ki biliyorum ne için geldiğinizi diyor. Hani e, ganimet gelmiş açlık var fakirlik var yoksulluk var hani bir şeyler alacaklar onunla karınlarını doyuracaklar çoluk çocuklarının karılarının. Nebi İsa diyor ki bugünden sonra artık bolluk göreceksiniz. Siz darlıktayken imtihanı geçtiniz ama bolluktayken imtihanı geçecek misiniz bundan emin değilim diyor. Ve Nebi İsa vefat ettikten sonra sahabeye ve sahabenin beraberindeki Müslümanlar topluluğuna dünyanın kapıları açıldığı zaman sahabe haricindeki diğer kendini İslam'a nispet eden Müslümanlar hepsi tek tek kaydılar. Dünyayı meyletti kaydılar. Dünya onları azdırdı çünkü insanın tabiatında bu var. Abul Hasan'ın el diyor. Allah sahabeye rahmet etti onlara dünyayı vermeli. Ya bugün sıkıntı mı var? Maddi zorluklarımız mı var sakal kesmediğimiz için? Dertlerimiz, her işi, her ticareti yapamamamız gibi bir sıkıntımız mı var? Başka başka insanlarla girdiğimiz dinimizi anlatmamızdan dolayı bir düşmanlığımız mı var? İnsanların bizi yardımsız bırakması mı var? Kavmin bizden hicret etmesi mi var? Ya bırakın hepsi olsun. Bunlar Allah'a yaklaştığımızın göstergesidir yani. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırır. Ya kendi halimize biraz kalalım yani. Biraz başımızda musibet olmasın. 3-5 gün afiyette olalım. Hemen ne yapıyoruz? Namazlarda gevşiyoruz, zikirlerde gevşiyoruz öyle mi? Herkes kendini bir kontrol etsin Allah için. Hepimizde bu haslet var. Bu bizim tabiatımız. Allah bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Ya Hayyu Ya Kayyum, rahmetinle nefsi terfe ta'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sabah bu zikri yapıyor. Ey hay ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetini diliyorum. Benim halimi ıslah et. Beni nefsimle bir an bile göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. İnsan nefsiyle baş başa kaldım bu tabiat nedeniyle sapacaktır. Bu bizim fıtratımız. İlle'l musallin. Şimdi Allah Azze ve Celle fidye veren müşrikten bahsetti. Onun fidyesini kabul etmedi. Dedi ona cehennem vardır. Cehennem onun etini kemiğini birbirinden ayıracak dedi. Sonra insanın tabiatından bahsetti. İnsan neden bu akıbete düccar oldu? Temel bir kaide verdi bize. Hayır dokunduğunda mızmızlanmak, şey, şer dokunduğunda mızmızlanmak, hayır dokunduğunda da şımarmak. Bu iki tane kötü haslet. insanın tabiatında bu nereye götürmüş? Cehenneme götürmüş. Ahirette Allah'a bu kadar fidye vermeye kadar götürmüş insanoğluna. Ancak bu kötü durumdan illa şunlar müstesnadır ki el musallin. Onlar ki namaz kılan insanlardır. Nasıl namaz kılan insanlardır? Ellezinehum ala salâtihim daimûn. Onlar ki namazlarında nedirler? Daimîdirler. Namazlarını terk etmezler. Yani muhafifûn. E ee, namazlarını korurlar. Bir grup ulema bunun tefsirinde demişler ki daimun alayha hatta'l maut. Ölüm gelene kadar namazlarına devam ederler. Ölüm gelene kadar namazlarına devam ederler. Vellezina fi amwalihim hakun malum. Onların mallarında ise hak olan bir pay vardır. Allah azze ve Celle'nin pay ettiği, taksim ettiği bir hak vardır. Ayetin devamında da diyor ki Lissa ili vel mahrum İsteyenler ve mahrum olanlar için Kimdir mahrum olanlar demiş alimler Demişler ki mahrum olanlar hiç parası olmayan Kendi hayatını idame ettirmek noktasında yemek içmek gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kalan insandır demişler bir grup Diğer grup ulema da demişler ki hayır insan bazen kendi ihtiyacını böyle temel ihtiyaçlarını karşılayabilir ama gene ihtiyaç sahibi olabilir Bunlar da bu mahrum olan kesimdendir demiş. Bunlar da bu mahrum olan kesimdendir. Biri de dilenciler. Lissaili vel mahrum. Hem mahrum olanlar hem de dilenenler. Şimdi günümüzde bir vakıamız var. E dilenciler gibi bir vakıa var. E bizim yaşadığımız ülkede dilenciler topladıkları paralarla banka hesaplarında milyarlar biriktiriyorlar. E bizim ülkemizde dilenciler topladıklarıyla banka hesabına milyarda biriktirmese içki içiyorlar akşama gidip alem yapıyorlar. Çalgılı işte içkili alemlerde bulunuyorlar. O yüzden bu ayetlerde bahsedilen dilenenlere yardım etmekten kasıt bu gibi ayyaş insanlar değildir yani. Burada Müslümanın dikkatli olması gerekir. Böyle ayyaşlara parasını vermeyecek Müslüman. He adam kapınıza kadar gelmiş, kapınızı çalmış. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki geri çevirmeyin, boş çevirmeyin diyor kapınıza geleni en küçük para birimi 50 bin lira mı 100 bin lira mı verin gitsin ya çünkü bu insanlar gerçekten art niyetli insanlar ki bütün şer'i naslar dilenmekten insanları menetmiştir kimdir başka bir manada dilenenler işte ilimdir mescittir ve benzeri şeylerdir yapılardır Allah'ın dinini yaymak adına yapılan bütün faaliyetler İslam'ın faaliyetler bunları yürüten insanlar da isterler bunlar da bu baptandır her müminin malında Allah'ın dinine hizmet için böyle bir pay saklıdır. Allah azze ve celle tarafından bu böyle karar kılınmıştır. Vallazina fi ma'lum dedil isaili Onlar ki din gününü ne yaparlar? Tasdik ederler. Allah müminlerin vasıflarını sayıyor. Şimdi bu vasıfları dinlerken güzel kardeşler herkes kendini hepimiz kendimize bakmak zorundayız. Niye? Adamlar bir işe alacaklar, ilan vermişler, bir tane eleman alacaklar. İlanda yazıyor ki, Word Excel'i çok iyi kullanan, çok iyi İngilizcesi olan, AutoCAD'i çok iyi bilen bir tane eleman arıyoruz diyor. Biz bilgisayarın açma tuşunun nerede olduğunu bilmiyoruz ve bu işe girmeye talip olduğumuzu söylüyoruz. Yani akıl bunu çok rahat bilebilir ki bu insan bu işe alınmaz. O neden nedir ki cennete girme iddiamız var ise bu hasletlerin ve vasıfların kesinlikle ve kesinlikle bizde mevcut olması lazım ki biz cennete girebilelim. Çünkü Allah bu listede kimin adını veriyor cennetliklerin tarifini veriyor işte böyle insanlar o cennete gelecekler diyor onlar ki din gününü tasdik ederler sıdkı üzeredirler yani e, birçok insan vardır diliyle birçok şeyi tasdik ederler ama kalpleriyle aslında tasdik etmezler o kalpleriyle olan tasdikler e, kalpleriyle tasdik edip etmedikleri nereden anlaşılır? amellerinin neticesinden anlaşılır Onu şeriata uygun yapıp yapmamalarından zamanın üzerinden geçmesinden çok basittir insanların sözünden ne kadar sadık olduğunu anlamanız için birazcık e, onu bir imtihan ufak bir imtihandan geçirebilirsiniz. Para vermek gibi, ondan sonra görev vermek, iş vermek gibi. Baktığınızda o işin neticesinde bu insan sözüne sadık kalmadı, işini eksik yaptı. Bu insanın sıtkında bir ne vardır? Eksiklik ve noksanlık vardır. Devam ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ min عَذَابِ رَبِّهِمْ Onlar ki, Rablerinin azabından mushfiqun, Yarılanlardır, çatlayanlardır. Allah Azze ve Celle'nin azabından Allah azza ve celalinin gazabından ve cehenneminden yarılmak. Allah burada demiyor onlar Rablerinden korkarlar. Mushfikun çatlamak demek. Birçok hadiste vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına durduğu zaman Kur'an okuduğu sırada kıraatdeyken göğsünden diyor tencerenin fokurdaması gibi ses geliyor diyor. Niye gelir? Çok şiddetli ağlayanlar bilirler. Veya çok şiddetli ağlayan birini görenler de bilirler. İnsan çok şiddetli ağladığı zaman buradan bir balgam gibi böyle bir hırıltı gelir. İnsanın çok üzüntüsünü ifade eder. Mi? Resulullah ve sellem Allah'ın kitabını geceliğin kıyamdayken Rabbin huzurunda okurken bu hal üzere okuyor. Allah da müminleri böyle vasıflandırıyor. Tabi bu hal her zaman olmaz. Her zaman olsa melekler bizden ne yapardılar? Musafağa yapardılar. Bizden oturur konuşurlardı yani. İnsan her zaman bu hal üzere olmaz. Zaten müminler de kendilerine hep bunu hatırlatıp kendilerini ıslah edip düzelten insanlardır. Birbirlerine hatırlatırlar bunu. Bak işte o salihler böyledir, şöyledir. İnsan en azından hayatının belli evrelerinde bu gibi mertebeleri tatmalıdır ki cennete girsin. Alimler öyle söylemişler. Bu gibi mertebeleri tatmayan insanlar cennete giremezler demişler. Veliya اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ Şüphesiz senin Rabbinin azabı emin değildir ki. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası var. رَبِّكِ وَجْنُوبْنِ وَبَنِيًّا نَحْبُدَ الْأَصْنَمِ Ey Rabbim beni de çocuklarımı da putlara tapmaktan koru. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Allah'ın peygamberi şirkten haramdan korunmuş. Çocukları da peygamber şirkten haramdan korunmuş. Korktuğu şeye bakın. Allah'a şirk koşmak subhanahu aleyhi ve Allah'ın beni koru diyor. Seleften bir tanesi diyor ki eğer İbrahim kendi nefsine şirkten emindeyse hangimiz emin olabiliriz? <gülüyor> Hatırlayın yukarıda fidye veren kimdi? Allah'a ortak koşan müşrik. Dünyadayken kendini iyi yapıyor zanneden müşrik. İnsan imanından emin olursa billah bu hale kendisi düşer. Rabbinin azabından emin olursa insan kendisi bu hale düşer. O yüzden mümin korku ile ümit arasında bir makamdadır. Ancak havariç olanlar, harici olanlar Allah'ın rahmetinden ümidi keserler ve ancak münafıklar Allah'ın gazabından emin olurlar. Mümin her zaman Allah'ın gazabından korkacak. وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ki ferçlerini zinadan koruyanlardır diyor. Onlar ki avretlerini zina denen pislikten sakındıranlardır. Bakın zina insanoğluna yazılmış bir haramdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki insanoğluna zinadan düşen payı yazılmıştır. O ona isabet edecektir. Göz zinası, diğer işte ferçi zinası, bütün zinalar bunlar insanoğluna yazılmıştır. Bundan insanı alıkoyacak şey Allah korkusudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim iffetli olmayı isterse Allah onu iffetli kılar diyor. Çünkü e, bir evliliğin anlatıldığı ayette Allah subhanehu ve teala ne demişti? Aranızdaki bekarları evlendirin demişti. Değil mi? Aranızdaki bekarları evlendirin. Eğer evlendiremezseler, onlar evlenmeye güç yetirecek kadar para bulamazsalar, فَلْيَسْتَعَفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ مِنْ Hani evlenecek kadar mal bulamayanlar en azından evlenene kadar iffetli olsunlar, Ta ki Allah sonra onları fazlından ikram eder, zengin kılar ve onlar da e, nikahla, helal olan yoldan bu doğal tabi ihtiyaçlarını gidersinler. Bu şunu ortaya koyar ki insanın her zaman bir şeylere ihtiyacı vardır ama her ihtiyacı olanı yerine getirmek zorunda değildir. İnsanın bünyesinde ve fıtratında zina gibi, şehvet gibi bir olgu vardır. Yani bu yediğiniz gıdaların sonucunda otomatik Allah'ın verdiği fıtrat gereği vücudun ürettiği bir şeydir. Bu çok tabi bir şey. Allah bunu evlilikle mübah kılmış ve ibadet kılmış. İnsan eşine yaklaşması, onunla oynaşması nafile ibadet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle ifade etmiş. Ama insan çoğu zaman evli olur, e, ailesinden uzak bir yerde olur veya bekar olur. Ne bileyim insanlık hali hapse düşersiniz, evli olursunuz. Birçok şey var yani hayatınız evli olunca bitmiyor yani. Evli olunca ölene kadar evli kalmıyorsunuz. Bazı şeyler var ki insan hayatında gerçekleşen insan ehlinden uzak kalabiliyor. İşte o anlarda gerekse bekarken insan ne yapması lazım? Gözünü ve fercini zinadan koruması lazım. Kim bunun önünü açarsa nefsine zaten nefis istiyor çok rahat yaparsınız. Herkes bundan emin olsun yani. Hepimiz bundan emin olalım. Ama kim kendini iffetli olmaya zorlar ise Allah da onu iffetli kılar. Bu peygamberin Allah'tan vaat ettiği bir sözdür. Allah sözüne muhalefet etmez. Eğer iffetli değilsek bizim kalbimizin pisliğindendir. İffetliysek de Allah Azze ve Celle'nin bize kolaylaştırmasındandır. O müminler ki ferçlerini zinadan korurlar. İlla ancak şunlardan onlardan dolayı kınanmazlar A <gülüyor> Evacihim nikahladıkları eşlerine Övma meleket eymanuhum ya da sağ ellerinin altında sahip oldukları cariyeleri kastediyor. O zaman savaş hukuku vardı, savaşılıyordu, insanlar öldürülüyordu, eşleri kalıyordu onları hizmetçi olarak Müslümanlar alıyordu. Fe gayru Melummin Şüphesiz ki bundan dolayı ne değildirler kınanacak değildirler diyor. O müminler bundan dolayı kınanacak değildirler. Bu ayette bu ayetin tefsirinde Malikiler ve Şafiler ve diğer mezhep uleması zinanın zaten haramlığı çok açık anlaşılır bir taraf bir şeye daha delil getirmişler Allah haktan Hayetmez etmez ben hakkı burada anlatacağım gerek kadın gerek erkek insanların kendilerini cahiliye pisliği olan bir şeyle kendi kendilerine tatmin etmelerini haram olduğunun delilini çıkarmışlar burada burada iki şey zikredilmiş. İlla ala ezvajihim av ma Kadınları ve cariyeleri. Bundan geri kalan ise artık onlar nedir? Ayetin devamı geliyor. Femenip itqa vara Kim de bundan başkasını ararsa işte onlar haddi aşan azgınlaşanlardır. Şafiler, Malikiler, Hanbeliler ve Hanifiler hepsi ama hepsi Hepsi ama hepsi bu ayeti o pisliğin haram olduğuna delil getirmişler. zaten bunun haram olduğunu bilmek için bir tane nasıl bilmeye gerek yok fıtrat yetiyor zaten. Yani bunun pisliği fıtratla sabittir tabi bozulmamış fıtratlarla sabittir. Bozulmuş fıtratlar bu gibi pislikleri insanlara meşru gösterirler. Bugün Bedri Baykam denen bir tane ressam kefere var CHP eski milletvekili miydi öyle bir şey CHP'de falan şey yapıyordu. Adam terbiyesiz, ahlaksız adam böyle bir haramı işte gençken işlemiş. Affedersiniz hani menisini o ee, bir tane kağıt parçasına koymuş. onda bir tane resim sergisi yapıyor, duvara asıyor. Millet de geliyor, o sergiyi geziyor. İşte bu da diyor, bilmem kaç yaşındayken yaptığım o işin neticesiydi diyor. Millet de buna sanat diye bakıyor yani. Bunlar hayvanlardan daha aşağılık insanlar. Hayvan bunlar yani. Bir tane kadınlar çıkıyor programa. CNN Türk'te bir program yapıyor, Ates Keferen'in teki zaten ya Allah var mı onu konuşalım falan filan diyor böyle. Yani kadını her programda bu meseleyi nasıl getiriyor ben anlamıyorum. Ya yani küfrünü yani görmek talim etmek için bakıyorum merak ediyorum ne kusuyor kafir neler kusuyor diye. Her mevzu her programda mevzuyu buraya getiriyor yani. Ne var ki bunda doğal bir şey işte insanın tabiatı fıtratı işte doğu kökenli işte baskıcı şeyle yetişen insanlar. İşte onlar bu gibi şeylerden uzak duruyorlar yok psikolojik rahatsız oluyorlar hasta oluyorlar demiyorlar millete evliliği zorlaştırıyoruz affedersin soyunuyoruz yatak odamızda kocalarımıza gösterdiğimizi millete gösterip milleti teşvik ediyoruz zina edemiyorlar ondan sonra pis şeyleri mübahmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Allah azze ve celle evliliği hel helal kılmış. Fakir hümmata bala kum minen nisaî met nevatulat varuba kadınlardan hoşunuza giden neden ikişer üçer dörder evlenin. Allah'tan korkmayıp insanlardan korkup ikişer üçer dörder evlenmekten geri kalan insanlar sırf insanlar kınıyor diye ve bu sebeple de zina düşenler kıyamet günü belki Allah'ın huzuruna müşrik olarak kaşır olabilirler Allah'tan korksunlar, kıyamet günü Allah'ın huzuruna müşrik olarak kaşır olabilirler ama yok. Allah nasip etmemiş. Bir tanetse varsa iffetli davranmaktır insana düşen. Öbür işte Allah bunu mübahtırmış diye ikinci, üçüncü, dördüncü evli. Erkekler biz genelde hep hoş geleni alıyoruz. İşte kadınlara hemen bu ayeti okuyoruz. Ya hiç iffetli kalmak gibi bir baba hiç açmıyoruz. Acaba yanımızdaki kadına... Onun üzerinde, onun bizim üzerimizde var olan hakkını yerine getirdik mi diye hiç sorgulamıyoruz. Hemen işimize, hevamızı hoş gelen taraftan alıyoruz. Aksi takdirde eğer hem bu kadının hakkını yerine getirmez, yerine bir başka bir tane daha kadını nikahlarsak biz hayre ulaşacağız derken şerre ulaşırız. Ve kıyamet günü bu zulmün hesabını Allah subhanehu ve teala'ya veririz. O yüzden Allah aralarında adaletle hükmedemeyeceğinize... İnanıyorsanız sizin için bir tanesi daha hayırlıdır diyor. Ve ben nice insan gördüm bu işi yapan akıllarınca sünnet yapıyorlar. O kadar sünneti yapmıyorlar sabah zikirlerini şunu bunu. İşte gece namazı onlar sünnet mühakkak sünnetler. Onları yapmıyorlar bu sünneti ihya diyor, diyorlar. Halbuki kadınlara diyorlar. Kadınlar Allah'ın erkeklere emanetleridir. Emanetin hakkını yerine getirmek sadece karınlarını doyurmak. Veya insani ihtiyaçlarını Karşılamak değildir Onlara hakkıyla Allah korkusunu Öğretebildiyse bir adam Eyvallah Yol orada Allah yardım etsin Ama daha kendi Mesuliyeti altında var olan insanlara Allah korkusunu öğretemeyen bir insanın Daha başkalarının da Yükümlülüğünü ve sorumluluğunu üzerine alması Bu iffetli davranmak değil Şeytanın sağdan insanı kandırmasıdır Sağdan yanışıp kandırmasıdır İnsan nikahlanabiliyorsa nikahlanacak, iffetini koruyacak. Nikahlanamıyorsa da Allah'tan korkup iffetli davranacak. İffetli davranmayı nefsine ne yapacak? Kabullendirecek. Bakın çok güzel bir söz vardır. Çoğu zaman naklediyorum. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur. Bahane bulmaksa çok. Sokak bahane dolu yani. Zinaya düşmek için bahane dolu. Doluyor, taşıyor. Ama bu Bizler Allah'a iman ettiysek bahane değil çözüm üretmemiz lazım. Nedir o çözüm? Gözümüzü haramdan sakın alın. Çıkma arkadaşım dışarı evden. Otur Kur'an oku, kitap oku. Niye boş boş gezeceksin? Niye haram yayınlara bakacaksın? Niye haramla muhatap olacaksın? Bakacaksan düşeceksin. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam için demiyorum وَلَقَتْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا O kadına meyletti. Yusuf Yusuf kadına meheletti, kadın da Yusuf'a meheletti. Levla <gülüyor> en ra'a burhanen Rabbinin delilini görmeseydi de, e arabi, Rabbi, ve kezalike linṣrif 'anhu Biz ondan kötülüğü ve fuhşiatı savdık. E Yusuf korunamadıysa ya Allah korumuş yani Yusuf nefsinin vesvesesinden korunamadıysa biz kimiz ki korunacağız? Diyor ki velâ uberrîu nefsi, inen nefsel emmâretü bis su. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefis sürekli kötülüğü emredendir hangi birimiz diyebilir erkek veya kadın nefsine zinanın vesvesesi gelmiyor Allah'tan korkup bunu gizleyenler vardır Allah'tan korkmayıp bunu dışarı vuran bundan amel eden insanlar vardır kim diyebilir ki bana gelmiyor Allah'ın peygamberi gibi sadık olup <gülüyor> demek lazım yani ben temize çıkarmıyorum nefsimi Allah'tan iffet diliyorum Allah Subhanahu ve teala'dan hayırlı salih eşler dilememiz lazım. <gülüyor> Rabbena e, heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ve lil muttakine imame. diye peygamberler dua edip istemişler. Allah'ın bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver ve bizi muttakilere imam kıl. Bize gözlerin aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver. Allah'tan bunu isteyecek insan, haya etmeyecek. Allah haktan haya etmez. Allah'tan isterken de haya etmeyin. من <gülüyor> لم يسأل الله فقط Kim Allah'tan istemezse Allah ona kızar. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadistir. Hepimiz Allah'tan istemek zorundayız. Allah'ın bize salih eşlerle rızıklandır ki biz zinadan uzak duralım ya Rabbi. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ onlar ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler yani yerine getirirler emanet deyince Türkiye'de tabi farklı anlaşılıyor silah diye anlaşılıyor telefonda da bu kelimeyi kullanmıyoruz emanet deyince insanlar sadece kendisine teslim edilen bir malı birine bırakmak zannediyorlar emanet bu değil ki ilim bir emanettir ehline vermezseniz Allah kıyamet günü hesabını sorar Para bir emanettir, ehline vermezseniz Allah kıyamet günü hesabını sorar. Söz var ya söz, birilerinden işittikleriniz. Emanettir, ehline vermezseniz Allah kıyamet günü hesabını sorar. Emanet çok geniş bir kavramdır. Özel tutulması gereken konuşmaları herkese anlatmak da emanete riayetsizliktir. Genelde Müslümanların emanete kıyaneti Türkiye'de bu baptan oluyor. Ya bir tane adam bilsin bütün Türkiye biliyor mesela. Bir tane adamın bilmesi yeterli yani. Bütün Türkiye biliyor. Hesapta gizli bir şey hani konuşulmuş. Yani iki kişinin arasında kalacak ama herkes biliyor. Bu neden kaynaklanıyor? Emanete riayet etmememizden <gülüyor> kaynaklanıyor. Bu bizim cahili ahlakımız. Bu bizim cahiliyemiz. Kim bunu ne kadar düzeltirse o kadar da Allah'a yakınlaşır. vahdi ahdihim ra'un ahd yani sözleri verdikleri sözlere riayet etmeli. Müslüman sözünden tanınır. Müslüman sözüne riayet etmesinden tanınır. Öyle kafir insanlar var ki adamlar karakterliyle bir tanesini biliyorum. adam sırf sözünde durmak adına telef malı telef oldu. Yüklü bir mal götürüyordu, gönderiyordu bir tane alıcısına. Bütün mal yolda telef oldu. Adam kendi cebinden zarar etmek ve iflas etmek pahasına vaktinde ve zamanda ulaştırmak için adam zarar etti ve malı yerine vaktinde ulaştırdı. Bu adam İslam'a girse cahiliyede hayırlı olduğu gibi İslam'da da hayırlı olur. Ama böyle olmayan bir insan İslam'a girdiği zaman İslam'da da hayırlı olmaz. Allah Azze ve Celle bizden sözlerimize riayet etmemizi ister. Hepimiz için bu geçerli. Bu söz her türlü konudadır. Bakıyorsunuz Türkiye'de bir cemai çalışma başlıyor. Her tarafta insanlar bir araya gelip Allah'a razı etmek için hesapta. Tabi o da herkesin reklamı Allah razı etmek istiyoruz. Bir araya geliyorlar. İki tane olay oluyor bu buna küsüyor bu buna küsüyor sanki dün birbirlerine söz vermediler hiç. Herkes bir tarafa. E dün birbirimize söz verdik. Demek ki dün bağlanan söz kavi bir söz değilmiş. Kalpler temiz değilmiş. Kalpler ne kadar temizlenirse ve birbirimize verdiğimiz sözlerin arkasında ne kadar durursak Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Teala da o sözleri bizi o kadar korutur. Aksi takdirde bu sözlerin hepsini yiyeceğiz. Münafık damgası da üzerimizde kalacaktır. Çünkü bu münafıkların vasfıdır. Son ayet bitiriyorum inşallah. Onlar ki şahitliklerini yerine getirirler. Yani adaleti ayakta tutar onlar. Şahitlik ederken bu bizim babamızın oğludur, bu arkadaşımızdır, bu yakınımızdır, amcamızdır, halamızdır, teyzemizdir, akrabamızdır değil. Düşmanı dahi olsa adaleti ayakta tutan insanlar var ya, Nebi S.A. diyor ki Allah onlara cennette altından ve zümrütten, gümüşten minberler hazırlamıştır, arşının yanında hazırlamıştır diyor. Arşının yanında altından, gümüşten, zümrütten tahtlar hazırlamış. Yakınları da olsa, düşmanları da olsa Allah'tan korkup adaleti ayakta tutan ve Allah için şahit olan insanları Allah oraya hazırlamış. Allah bizleri onlardan kılsın. İnşallah Allah Subhanahu ve Teala nasip ederse kaldığımız ayetten haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsin ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah